Hazır öğreniyoruz Yunan Cüneyt Cebenağan. Merhaba 94.9 açık radyoda Erguvan İstimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenağan. Konuklarım Gayeso Akkol ve Ali Şimşek, Ali Güçlü Şimşek. Aa, bugün e, değişik bir program yapacağız aslında biraz yılbaşı özel programı olacak her zamanki konseptimizi biraz aşacağız değiştireceğiz falan filan ama yine de e, bir filmimiz var çevresinde dolaş dolaşacağımız neyse hoş geldiniz hoş bulduk hoş geldin Ali Merhabalar. bu arada aslında sessiz bir <gülüyor> konuğumuz <gülüyor> daha var yanımızda Müge Büyük Talaş evet, bizlerle evet o da bizlerle ee, Evet, bugünkü filmimiz John Curran'ın e, Çöldeki İzler adlı filmi. Mia Wasikowska oynamıştı 2013 tarihli. Venedik'te de yarışmıştı. Bu yıl Temmuz ayında bizde gösterime girdi. E, e, genellikle biz şöyle bir şey yapıyoruz. Size de anlatmış olurum. E, programda işte e, filmin konusunu kısaca bir geçiyoruz... E, Sonunu monunu saklamak gibi bir kaygımız yok. Çünkü dinleyicilerin <gülüyor> <seyrediğini gülüyor> seyrettiğini varsayıyoruz. boyları da alan alıyor artık. Evet, evet. Yokacak bir şey işte anlatırken de konuya giriyoruz. Yani daha doğrusu sohbete giriyoruz. Ben gireyim mi biraz konuşayım Lütfen, buyurun. Tamam. Ee, film gerçekte yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. Ee, ne Davidson'dı ya? Robin Davidson, kızın adı. ...Robin Davidson 1978'de e, bir yolculuğa çıkıyor. Avustralya'nın Alice Spring kentinden e, Batı'ya doğru develerle yolculuk yapıyor. E, ve işte o yolculuk daha sonra Necid'de yayınlanıyor vesaire. Kadın bayağı büyük bir şöhret oluyor kitap falan basıyor. Biz tabii filmde yolculuk kısmını izliyoruz. E, ve biraz da geriye dönüşlerle işte kızın neden... E, Normal birisi olmadığını anlıyoruz işte annesi intihar etmiş 11 yaşındayken babası onu teyzesine bırakmış ee, teyzesine bırakırken köpeğini de öldürmüşler falan ee, ve biraz e, asosyal bir e, e, temel atılmış denilebilir e, ve onun belki etkisiyle kız öyle yapayalnız e, neredeyse bir yıla yakın bir süre sürecek olan bir yolculuğa çıkıyor. Evet, filmi nasıl buldunuz? Yani Ali sen seyrettin mi bilmiyorum ama. Gaye ile birazcık konuştuk şeyden önce. Hı, birlikte seyrettik. Vallahi filmi ben vasat buldum açıkçası. Çünkü e, senaryo çok zayıf geldi bana. Şöyle e, çok iyi görseller kullanılmış. İşte o zaten develer kendi başına nefisler falan. E, ama e, bir yandan şey de var galiba yani. Bu hikayenin ana karakteri olan kadıncağız da zaten o yolculuktan çok bir şey anlamamış olabilir belki de bilemiyorum. Çünkü içsel hiçbir şey hissetmiyoruz filmi Hı -hı. izlerken. Hı -hı. Yani kendiyle ilgili bir hesaba girişmeden hep böyle bir işte şey geçmişe böyle yönelik bir takım acılı anlar görüyoruz. Yani film genel olarak bende şey tadı bıraktı. Ee, bir filmi yarıda kesersin ya böyle Hı -hı. O, o hisle bitirdik filmi. Sen Hı -hı. ne düşünüyorsun o <gülüyor> Kadın hayatta mı şu an bilmiyorum ama şöyle bir hayat, hmm. ama galiba hayal bir hayatta. his bıraktı <gülüyor> bende yani işte birileri birisi dergiyi karıştırırken o dergileri karıştırırken hani bu hikayeye denk geliyor ne işti ve hani sanki kadına ulaşılmadan veya hani sadece o macerayı dergide okuyup mecmuada gördüğü kadarıyla Senaryet hayatı edilir. geçirmişler gibi hani evet. çok ek bir şey olmuyor kadının başına herhangi şaşıracağımız hiçbir şey gelmiyor koskoca çölü geçerken bir aslan hmm. bir kaplan efendim bir şey sadece <gülüyor> deve görüyoruz bir neredeyse istedik. bir kere yılan geldi onda da Uyun. uyanmadı <gülüyor> <gülüyor> yani e, e, yani biraz başladığı gibi biten bir filmdi heyecanlı aslında yanlış oldu heyecanlı gibi başlıyordu çünkü Aynen. ve zeminsiz bir başlangıç vardı Benim hoşuma gitti aslında bir orada sonra 8 ay bir yerde çalışıyor sonra bir yerde hani kız sanki her yeni maceraya açık gibi ama sonra hiçbir şey olmadı gibi Ortadan oldu. Ortadan sonra bir sırada anlaşıyor. Bir de beni şey rahatsız etti o batılı konformizmini yıkmak için yola çıkıp işte aslında bütün köşeleri konformizmle tutuyor işte önden fotoğrafçıyı yollayıp suları koydurtmalar efendim. Arada one night stand falan. one night standlar yani ona okey sorun yok da yok, kafasına yani... göre <gülüyor> <gülüyor> kızın E, ...kendi başına çıktığı yolculukta aslında hep kendini inkar edişi ve hiç kendiyle yüzleşemeyişi... ...dolayısıyla bizim hiçbir yan hikayeye nail olamayışımız falan yordu bir noktadan sonra. Bir de o hani e, yok yere para harcamadığımı var ya Batılı'nın kalkıp bir gazla işte kendini yollara vurması... ...hani ne amaç için sadece onu e, yapabilmek için yola çıkıyor... Onu da tam yapamıyor sanki. Sevmemişiz biz bu filmi. <gülüyor> öyle gözüküyor. Sanki böyle aradan böyle filmin arasından bir 45 dakikayı kessen de öyle okey gibi. Ruhumuzdu. Yani. Ruhumuzdu <gülüyor> kesin. <gülüyor> evet insan hani aslan kaplan olmasa da bir dingo saldırısı falan şey, bekliyor yani. <gülüyor> şey, yani. En en üzücü şey köpeğin ölümüydü. Hepimiz evet. en çok köpeği sevdik sanırım izlerken. Ve evet. hani çok iyi oynuyordu gerçekten. <gülüyor> yani çok iyi bir insandı yani o köpek. <gülüyor> çok iyiydi. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Evet. Bir kere bir şey kaybeder gibi oldu, buldu. Bir kere develeri kaybeder gibi oldu, buldu. Bir de şey çok ee, acayip. Bu film benim karşıma 15 kere falan çıktı. En son artık sen deyince izleyim vardı e, oturdum. Çünkü fragmanını izleyip tam olarak bu tadı almıştım. Ve hani öngörebilmiştim böyle bir şey olduğunu. Nitekim beni şaşırtmadı. Yani sırf develerle ilgili şarkı yaptım diye. En az 5-6 kişiden abi bak böyle bir film var izle falan denildi. İyi ki de izlemişiz. Aslında Tabii. ben de itiraf edeyim. Ben de bu program için izledim. Ben de kaçınmıştım <gülüyor> seninki. <gibi. gülüyor> <gülüyor> yani bir vesile olsun da şunu seyredeyim diyordum. Bu vesile oldu. İyi oldu. Evet. Bir de şey yani kızın talihsizliği aslında hani yaşadığı travmaların üzerinden gelmesini sağlayacak bir şey de yaşamıyor. Hani köpeğini kaybetmiş geçmişinde yine köpeğini kaybediyor. Evet. Yani e, tam tersine yaşadığı travmaları daha da derinleştirecek bir deneyim Aynen. yaşayarak çıkıyor işin içinden ve kahramanın olmayan yolculuğu oluyor bir anlamda yani. <gülüyor> evet. Evet, evet. Bir zafer duygusu yaşayamadı. Ne oğlana onda. aşık oldu. Fakat her şey garanti gibiydi, değil mi? Tabii. Hiç risk yoktu risk gibi. Yoktu. Yani <gülüyor> çocuk illa orada olacaktı. İşte Tatlı Afgan Bey amca ona yol gösterecekti Aynen. falan hani. Yani i̇şte her yaşlı şey amca kutsal topraklardan geçirecekti falan. Ama mesela tiplerin casting'i çok beğendik biz. Evet, ee, en çünkü oldu. en son hani gerçek fotoğrafları falan paylaştı. Aaa çok ve birebir bulmuşlar yani. Bayağı bulmuşlar. Nefis. Birkaç tanesini birkaç kıya benzettik falan. Evet. Çok eğlendik Çok güzel evet. bir taraftan da Tabii o bizim güzel dilimiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte küçük şeylerle mutlu olmaya çalıştık filmesinden. şey falan çok tuhaftı bence. İşte böyle bir yolculuğa çıkıyor. Ama yaptığı ilk şey... ...ceografike oturup böyle mektup yazıp... ...sponsorluk arıyor falan o Ama tam öyle de gerçekleşmedi arıyor. be sanki. Yani biraz... Yani bir, gibi Zongi. değil gibiydi de... Ha, değil gibiydi ama öyle... Şöyle ha. fotoğrafçı çocuk işte... ...öneriyor falan ama bence o kadın... ...o yolculuğa çıkmadan o planlarını yapmış yani. O hani, Paraya ihtiyacı var onu biliyor. zaten. Nereden olacak herhalde? Aile batmış falan Bence hmm. bütün o planlar yapılmış yani. Hmm. Ona bir de şey saçma geldi. Hazır tam o noktası diye... Ee... Yani paraya hiç ihtiyacı yoktu bence hiçbir şeyle ilgili. Zaten 8 ay bir yerde çalışıp iki tane deve hani karşılığında çalışmayı göze almıştı. Aslında her şeyi parasızca çözüyordu. Konaklamayı falan filan. Niye paraya ihtiyacı Ama paraya var? orada ihtiyacı yoktu. Oradan döndüğünde o batılı dünyasına geri dönünce mecburen orada ekmek bir... ekmek götürmek. <gülüyor> Ama bir yerim yok mottosuyla çıkıyordu ya. Başta hani bir mottosu vardı. Ama kadın filmim. şu an trilyonerdir. O cümle hoştu. Mesela. Aslında benim o çok hoşuma gitti galiba. Evet. Yani, bazı göçmenler için okay, şöyle bir cümle vardı bazı göçmenler için e, sonunda bir yer vardır gibi hani işte bir yere yerleşilir falan en son gibi ama e, bazıları içinse asla yer diye bir şey yoktur falan hmm. ben onlardım bazıları her şey yerde yabancıdır hmm. evet tadında bir manası hmm. vardı hatta bir de filmin sonunda bir özlü sözü vardı ki hiç <gülüyor> tutunamadık o sözü hiç özü yoktu hatırlamıyoruz hmm. kezden ahahahah <gülüyor> Siz Evet şöyleydi e, hatırladım e, Deve yolculuğunun başı veya sonu yoktur sadece şekil değiştirir evet. <gülüyor> Deve yolculuğunu Develerle de... çıkılan ha. yolculuğun başı oh, ve işte. sonu yoktur sadece şekil değiştirir Altına da işte <gülüyor> isim koyuvermişler o işte kitabı yazdığında büyük ihtimalle bir yerde o koymuş onu da kaynamış aradan <gülüyor> Yanlış cümleyi seçmişler aradan filmin sonuna koymuşlar <gülüyor> Neyse bayağı Çok beğendiğimizi söyleyebiliriz Bayılmışız efendim. filme evet. evet zaten anlaşılmıştır niye e, Çöldeki izleri seçtiğimiz Orada develerle yaşayan bir kız var Bir yıl boyunca aşağı yukarı Gaye Su bir CD'si var develerle yaşıyorum diye Gerçekten evet. de Develi bir yıl geçirdik Vallahi öyle, Vallahi öyle. Develer mi çalalım acaba <gülüyor> Mesela <gülüyor> Sanki laf oraya gelecek son nokta. <gülüyor> İlk nokta <mı> yoksa? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ju sona bo Joli sure. çok teşekkür ederiz şahaneydi. Evet Gazi Sağkol ve Ali Güçlü Şimşek'ten dinledik. Develerle yaşıyorum. E peki biraz e, sizin yolculuğunuzu sorabilir miyim? Yani nereden nereye geldik? Nasıl oldu? Nasıl oldu da develerle yaşıyorum gibi bir dize veya işte yozuya gidecek, yozuya gidecek. Bunlar nasıl çıktı? Bilinç akışı gibi be falan filan. Galiba öyle. Yani Hı -hı. çok Formülize edemiyorum şu an düşününce ama ben zaten hep bir yerlere böyle bir takım satırlar bir şeyler hep yazarım çizerim ee, ona uyan bir, bir şey çıktığında da ikisini birleştiririm yani besteyle söz her zaman aynı anda çıkmayabiliyor ya da bazen önce bestesi oluyor sonra bestenin bana hissettirdiği moda göre bir şeyler yazıyorum filan. E, ama bu hani sözlerdeki şeyi soruyorsanız e, o e, gerçek üstü, metaforlu hmm. kafalar falan onlar e, yani hep e, kendimi ifade ederken öyle yollara başvururum öyle bir takım küçük Hı -hı. şeylere ne denir? <gülüyor> sinestezik filan. Evet sinestezik ve e, tuzaklı şeyleri e, anlatımlara başvuruyorum. Dinlediğim veya ya da okuduğum şeylerde de onlar benim çok hani ilgimi çekiyor, dikkatimi çekiyor. Ee, bir taraftan işte o beyindeki kimyasallarla da alakalı. Yani rengin sesle, sesin kokuyla, kokunun e, diğer duyularla karışması durumu bende hep çocukluğumdan beri vardır. Yani kokular mesela benim için çok şeydir, ayırt edicidir. Seslere müteakip eder ya renklerin öyle değişiyor. Şey. Değişiyor. <gülüyor> yani mesela İsimlerin bende şeyleri var. Her ismin bir anlatımı var. Yani nasıl anlatayım? Mesela işte Cüneyt dediğimde derede böyle kürek çeken kollar falan geliyor aklıma. Mesela öyle şeyler var. Ne denir sinestezik durumlar var kafamda. Belki de onun tetiklediği şeyler olabilir. Yani bir şeyleri anlatırken çok fazla metafora kaçmak filan. Aslında resim... ...aynı zamanda bir ressam gayet hmm. o. Hmm. Resimlerinde de bir ara... ...haykular vardı. Mesela hmm. böyle hep, hmm. hep bir... ...yani... Ya, ...var olan... ...medium'a evet. bir şey daha eklediği... ...gibi özelliği evet. vardı. Birlikte yani. hayal ediyorum galiba şeyleri. Kelimeleri, seslerle... ...sesleri, kokularla. Yani bu olayın... ...teknik açıklamaya çalışılması hali... ...ama onun dışında süreci anlatmaya gerek duyuyorsak eğer şöyle şeyler geliyor aklıma ee, ilk olarak işte 12 sene önce Mai diye bir grup kurmuştum ee, sonra Toz ve Toz sonra Seni Görmem İmkansız ee, sonra da işte bu plak çıktı hı hı. Ee, grup müziğini çok sevdim mesela şu an yaptığımız müzikte de aslında çok farklı bir şey yok Gaye hı hı. Suak Yolu dediğimizde aslında arkada çalan insanların her birinin katkı sağlayarak yarattığı bir ses bütünü var o yüzden albümde de konserlerde de her bir bireyin kattığı şeyler çok eşsiz yani atıyorum işte bugün falanca yok başka bir gitarist gelsin gibi olmuyor durum hı hı. dolayısıyla yine aslında ben grup müziği yapmaya devam ediyorum sadece isim olarak işte benim isimim geçiyor ama herkes çok o anlamda şey katkı sağlıyor Emanuel olarak da çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Ali, e, siz bir de gayesiz olarak da bu bir tuzaksınız değil mi? Öyle bir Aynen. durum var. <gülüyor> Ama e, gayesiz. Gayet suda kamufle olarak e, çıkıyoruz. Çeşitli maskeler ve şaklabanlıklar arkasında gizleniyoruz. İyi yani, ki kamufle valla. Tanınmadığımızı varsayıyoruz. <gülüyor> <Bir gülüyor> sırrı açık ya, etmiş kendi olmalı. Yani. oyun oynuyoruz ya. Bir şey hmm. oldu yok zaten. Ya işte ya bu iş bizim en belki iftihar ettiğimiz şeylerden biri. E, çok... E, Nasıl söyleyeyim, çok uh, organik, çok doğal akışında, çok uh, hızla uh, yaptığımız bir işti. Gayet zaten genel olarak hazırdır herhangi bir şeye. <gülüyor> Hele ki <gülüyor> <gülüyor> öyle bir meziyeti var. yani Bunu biraz bu, açar mıyız? Şöyle söyleyeyim, mesela... Bir de demin Mesela şöyle açayım, şöyle hazırdır. Mesela radyo programına... Elinde e, leğeni e, bir kısım <gülüyor> e, mukavva kutularla e, gelebilecek kadar <gülüyor> ya da en Gelse azından geldi yerde bul, bulacak kadar. <gülüyor> Buluntu dediğimiz e, şeydir e, hemen e, bir şeyleri e, fırsata ve e, kendini yani orada işleyecek bir şeye çevirir. E, bizi de öyle yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Dediğini anladım ben Aynen. şöyle ifade Aynen. edeyim konuyu. E, zaten yıllardır birikmiş işte besteler sözler vardı ve işte bundan yaklaşık bir sene önce Ali Güçlü'ye dedim ki hadi artık biz bunları bir kaydedelim. Hı hı. Sonra işte bizim evin salonuna kurduk her şeyi ben davula geçtim işte Ali Güçlü gitara barlastan özemekte bas gitar aldı ki normalde bas gitar falan çalmaz. Ben de davul çalmam aslında. Yani çalıyorum ama hiç kalkıp e, bir albümde der. ya da işte bir falan filan da bir yerde çalmışlığım yoktu. Baya oturduk, kaydettik. Üzerine bir takım işte şeyler eklendi. Kemanlar, Görkem Karabudak sağ olsun, cümbüş, işte back vokaller falan böyle kat kat büyüdü mesele ve bir albüm oldu aslında. O zaman biraz o... <gülüyor> Alaturka ıı, sesler daha sonradan girmiş oldu? Çünkü cümbüş falan... Yani Alaturkan Alaturka slumanlar. sesler sonradan girdi hı. evet ama düzenlemeler yeterince Alaturka'ydı zaten. zaten. Çünkü hı. davulları e, çaldığım için bütün o şarkıları yazarken hep o davullar şeydi, aklımdaydı. Yani hı hı. o işte 9-8'lik vuruşlar, o aksak davullar falan. Hı hı. yani Ve tabii Ali Güçlü barlısın Barlas'ın düzenlemelere kattıkları şeyler de hep o Alaturka'yı besleyen ve destekleyen türdeyiz. Hep o boşlukları bıraktık aslında. Evet. Öyle demek daha doğru. Yani bir iki format denedik. Şöyle mi kaydetsek, böyle mi yapsak falan. Sonra en iyisi soyunup girmek gibiydi. Böyle çırılçıplak girdik kayda. Hücum i̇şte, kayıtı. Evet gayet ben davul çalacağım dedi. Peki abi dedik. Gerçekten müthiş bir ritim algısı var zaten. Ve hani, hı hı. O sazı çalmayı teknik olarak işte dünya normunda bilmesine gerek yok. Zaten hisleri yeterli oluyor. Hemen yönlendirdi. Hemen yerimizi bulduk. Zaten 2-3 gün içinde bitirdik albümü. Hı hı. Üstüne hı hı. de işte türlü vurmalılar. Türlü bazı cümbüşler efendim. Türlü ince sazlar çaldık. Yani çok kısa kompakt bir projeydi. Ne yaptığımız çok hani bilir bir haldeydik diyeyim ama tabii en gayesun hani kaptanlığında çünkü en çok rahattı. O da hep baştan beri biliyordu gibi. Şunu Hı. anlatmadan geçemeyeceğim. O dramatik sabah 3 günde kaydettik 3. günün sabahı ben böyle bir uyandığımda Ali Güçlü ve Barlas beni ya bir gelsene bir konuşabilir miyiz falan diye böyle kahvaltıdan önce tuttular ve çektiler. E, konuşalım filan. E, ne yapıyoruz? Farkında mıyız yaptığımız şeyin? Filan gibi. Bu minvalde bir konuşma geçti. Böyle inanamadım. Ne, neden bahsediyoruz şu anda? Yani işte sen davul çalıyorsun falan. Her şey sence yolunda mı? İstediğin gibi ve hani ortaya iyi bir şey çıkacak mı? Bu ne bu filan? Ben de böyle o gün bütün evrenden güç Toplayarak e, şu konuşma yaptım arkadaşlar bana güvenin <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığımı biliyorum şahane gidiyor hiç dert etmeyin çünkü bir gece önce şey falan oldu artık hani ben sürekli şey falan yapıyorum işte bir tane daha bir şey çalayım ben bir perküsyon daha çalayım bunu sınır diye falan alıyorum fıt fıt çalıyorum Ali Güçlü en sonunda sıkılıp maç izlemeye falan gitti içeri Böyle e, kayıtla baş başa kaldık o gece böyle ben bir sürü bir şeyler kaydettim onun yarattığı bir buhran da vardı her şey kontrol altında ve yolunda <gülüyor> mı gayet falan e, keza her şeyin yolunda olduğunu plağa basılıp o plağa böyle pikaba koyduğumuzda e, anladık hepimiz emin olduk yani. İyi yani bir an herhalde şey zannettim ama gayet kısa sürmüş. Hani ne bileyim ben bu bir takım gruplar vardı. My Bloody Valentine falan gibi. Yıllar yıllar yıllar bir şeyler yaparlar çıkmaz. Hmm. <gülüyor> Söz sürekli bir şey eklemek. Ee, yani, so. sonuçta, sonuçta şey gibi yani. E, sonuçta e, sesler, e, işte renkler bazen afaki. yani e, Hatta çoğu zaman afaki nihayetinde e, buradan oraya e, bir şey geçtiğinde... E, Bazen kelimeler bazen hani ortada kayıt her şeyi yansıtmıyor gibi oluyor. Veya herkesteki yansıması başka oluyor diyelim. Ama hani gayet su daha netti nihayetinde şöyle duymak istiyorum böyle duymak istiyorumları daha hani açıktı Hı -hı. öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bizim de Barlas'la hani önceki deneyimlerimizden daha başka bir deneyim oldu bu noktada. Hani Hı -hı. biraz da hani yaparak sonradan görerek bazı noktalarını da hani kıvırdık. Çok da iyi oldu açıkçası Yani bir de, olayın bir de, teknik bir... kısmı yerine Psikolojik olarak bir şey Çaba harcadığımı söyleyebilirim ben O dönemde yani çünkü sonuçta Haklılar Hı. hayatı boyunca hiç Davul çalmamış biri ben albüm Kaydedeceğim deyip davulun başına oturuyor Ve hücum kaydediyorsun yani Hadi abi kayıda bas diyorsun ve o şarkılar Hücum bir şekilde kaydediliyor şimdi Her ikisi de Müzik üzerine okumuş adamlar işte nota biliyorlar ben hiç bilmiyorum bir taraftan filan. Şimdi oradaki kaygıyı anlıyorum ve o malzeme çıkana kadar da o kaygıyı sürdürdüler ve o çıktıktan sonra dinledik ve dedik ya evet bayağı iyi bir şey oldu. Ama bu o arada, kaygıyı anlıyorum tabii. Ama senin için de bir yeni bir yönelim yani hani bundan önceki grubunla yaptığın müzik ve bu arasında bayağı. Ciddi bir fark var. Aslında çok değil. Şöyle e, mai döneminde de tozlu tozlu da buna çok yakın işler yaptık. Aa, onları bilmem ben şeyi biliyorum bir tek. Seni, e, seni görmem imkansızda da şöyle bir organik bağ vardı. Yine e, klasik Türk müziğinden beslenen makamlar gamlar ama tabii teknik olarak değil çok hissel olarak Hı -hı. sözler e, ağdalı vokaller. Sadece ben synthesizer çalıyordum orada Hı -hı. E, ki davul da çalmışlığım var bir iki şeyde ama. Aslında oradaki şey e, çalgıların biçimi farklıydı. Ama baktığımızda hmm. müzik yine aynı şeylerden, aynı köklerden besleniyordu. Hmm. E, ama toz ve tozda ya da maide yine aynı saygı delik. O işte yine klasik Türk müziğinden beslenen, vokallerde yine benzer şeyler. Mesela 10 küsür sene önce yaptığımız şarkıları dinliyorum. Şu an alıp çaldığımızda bayağı bu projeye fıt diye olur ki. Bu proje olarak nitelendirmiyorum tabii de. Mesela zaten biliyorum... ...Mahi döneminden kalan bir parça. Hmm. O zaman yazmış. 10 senelik bir parça o. Hı -hı. Ölü bir adama Mahi'den... ...Pardon Toz ve Toz'dan. Çok Hı -hı. mutlusun seni görme imkansız da yaptığım bir şarkı. Yani aslında Hı -hı. albümde birkaç tane... ...eskiden yaptığım şarkının yeni düzenlemeleri var. İşte hiç sırıtmadan oraya hemen... Hı -hı. ...şey oldular, oturdular. Peki benim hani Sakedalya dedin... E Bir şey bizim eski Anadolu Folk'a da hep Sayke deniliyor yabancı basında. Türk'üş funk ya da işte Türk'üş evet. Sayke Delia falan deniliyor. Fakat sanki orada beslenilen kaynak daha çok halk müziği. Evet. Sanat müziğinden çok. Sanki şu anda Gaye Su Akyol'un yaptığı müzik oradan da biraz daha farklı bir müzik. Evet. Yani çünkü <gülüyor> bir işin içinde sadece e, klasik Türk müziği ya da halk müziği ya da işte batılı kaynaklardan beslenmiş şeyler yok. Başka bir sürü farklı tür de var. Ben işte Depeche Mode çok severim mesela. İşte Beedle severim. Daha böyle bir sürü Nick Drake çok severim. Yani çok farklı işte ne bileyim Maisie Star severim. Tom Wade severim. Bir taraftan işte o e, Aşık Veysel'in işlerini. Yani o kadar fazla kaynak var ki benim e, kafamda beslendiğim ve sevdiğim. Onların etkilediği şeyleri e, dönüştürünce demek ki böyle bir şey çıkıyor. O yüzden herhangi bir, bir yere benzetemiyorum ben de. Hı hı. Ve bu beni mutlu ediyor tabii. O zaman demin kim bilirden be, kim bilir, bilirimden bilirim dedin şarkını. Vurdu hı. ben. Biliyorum. biliyorum. Ama şey diyor, bu... de yok Bilmiyorum da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Burada daha uygun olur bilmiyorum. Biz biliyorum e, Biz siz bilmiyoruz. geldik bugün yalnız okay. bir... çalabiliriz tamam. tabii ki ama e, daha çok gitar vokal için daha uygun olabilecek parçaları seçtik. Tamam. Bizim, tamam. Ee... çalalım o zaman mesela. Olur mesela. sizin için de uygunsa. Tamam. Abbas e, 2013'te yazdığım bir şarkı. No Kaj življosti, taklih ni kar etmijo. Kaj življosti, bileme je vse tmijo. Abbas, jokudor anam, endamu inšlemi or. Senden bu kadar bar Habbas, Habbas Tam Hazır kahve kutusu ve vokalde gayesi akıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır kahve kutusu çok iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Gitar da öyle güçlü şey dinledik. Bas. <gülüyor> çok teşekkürler çok güzeldi. Ya e, benim kafama hep kurcalayan bir soru vardı Saikadelya nedir Allah aşkına? Hmm. Saikadelya insanın kendine <gülüyor> yakışanı dinlemesidir. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Çok bir cevap oldu. İşlerin <gülüyor> e, sanıldığı gibi gitmemesidir <gülüyor> bence. <gülüyor> evet, i̇şlerin sanıldığı o gibi gitmemesidir. Hmm. Yani ne bileyim ya nedir? Sayka derli işte şeydir. Ee, aslında teknik açıklaması kimyasal e, maddelerin etkisinde yapılan musiki hmm. e, ya da işte olaylar ama hmm. e, böyle bir ülkede. Ona hiç ihtiyaç kalmadan <gülüyor> zaten, zaten her gün sabah bir iyi. doz e, gazete okuyarak zaten e, develerle yaşıyorum. işte uzay gibi. Gaz yiyerek. Yani. <gülüyor> Tabii senede bir kez de belli dozlarda kimyasal gazlar yiyerek zaten o kafaya ulaşabiliyorsunuz. Besleniyoruz. Biz. Yani hem... ...ücretsiz hem de çok kolay. Hem Zaten... göze hem dileğe hitap edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bizden önceki kuşaklar... ...durumu saptamışlar. Bu iş sayke değildir. Psikodur demişler. Psikodelik diye girmiş. Olsun. Hem dili var içinde hem psiko var. Psikopatlık var. <gülüyor> Güzel bir şekilde dilimize psikodelik olarak girmiş. O öyle diyelim isterseniz. Psikodelik. Psikodelik evet. <gülüyor> Delik de var <gülüyor> Ne diyeceğim, peki hem söz, hem sals, hem görüntü, hem e, şiir, hem e, işte, resim falan. E, bunun gideceği bir yol gibi geliyor bana. O da sinema. <gülüyor> Programomuzun konusuna <İşte> gelelim. <gülüyor> Programomuzun konusuna buradan, böyle çektim seni. <gülüyor> aynen, buradan bütün yönetmenlere sesleniyorum. Kesinlikle o taraklarda hiçbir bezim yok. E, ne oyunculukla ...ne sinemayla... ...yani müzik yaparım tabii... Hmm. Şey, ...film müziklerine... ...vaktinde bir tiyatroya müzik yapmıştık... ...çok eğlenceli bir şey ama... Hmm. E, ...şey olarak... ...oyunculuk olarak kendime hiçbir zaman... Ha, ...ben e, aklına hiç oyunculuk geçmedi aslında... ...sen evet, ne sordun? ...video art falan bir şeyler yaparsın gibi... Yani. Ha, ...yaptık zaten... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...yaptık bitti o... <gülüyor> <gülüyor> ...onu bir kere, o Mü Müge Hanım'la... E, ...son sergim için... E, ...son derece çağdaş bir sanat... <gülüyor> ...icra ettik çağdaş sanatla şey ne denir? Savaşım. Savaşan bir videoydu. Onu bir gün size yollarım. Eyvallah. Yani evet şey yani şöyle söyleyeyim. Hareket eden fotoğrafı karşı bir ilgim olduğu gerçek ama hmm. işin daha çok izleme boyutunda varım. Öyle söyleyeyim. Hmm. Bir de mesela bazı şeyler vardır. Tipler vardır. işte filmle, sinemayla çok iç içedir. Ben mesela Hı -hı. sıkıldığım bir şey olduğunda çok tahammül edemiyorum. Çünkü sinema benim için çok e, şey bir şey. E, Kutsal. E, hayır alakası tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> tamam Şenlik. Ki, sinema bir şenliktir. Şölen. Şölen. <gülüyor> Valla şey ya ben mesela bir buçuk saat ortalama bir filme e, vermeyi hayatımdan bir hırsızlık olarak görüyorum. Vallahi, o yüzden çok güvendiğim bir kaynak olmadığı sürece o yüzden biraz zor izledim o filmi <gülüyor> bu büyük fedakarlığınız için <gülüyor> çok teşekkür ederim rica ediyorum gerçekten çok ciddi ve böyle odaklanma gerektiren bir şey sinema o yüzden bilen kişiler <gülüyor> e, çekerse çok sevinciyim <gülüyor> ben yapmayayım diyorsun o şey. yok tamam. peki seyirci olarak Nasıl? Ee, i̇yi bir izleyici. Yani sıkılıyorum. Sayılmaz. Yani. Çok böyle işte David Lynch'i çok severim. Kim sevmez? Rodorowski'yi severim. Hmm. Ondan sonra. Yani böyle birkaç işte Tarantino'nun işlerini seviyorum. Ama böyle şey kurdu değilim. işte sinema kurdu evet. değilim. Ve hiçbir zaman da olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü o çok ciddi bir mesai istiyor. Ben genelde şey oluyorum. Film izlerken eğer... Çok aşırı ilgimi çeken bir şey değilse. bir noktadan sonra hayallere daldığımı ve böyle Kendi filmin 29. Filmi dakikasını kaçırdığımı falan fark ediyorum. Böyle o kopup gidiyorum yani. O iyi bir şey değil tabii. Aha. Aslında benim de başıma geliyor. Öyle mi? <gülüyor> geliyor tabii. Ama işte bir ya bakıyorsun evde, film kaçmış. Özellikle evde seyrederken daha belki çok oluyor. Yani o zaman nasıl olsa geri dönerim belki rahatlığı da oluyor. Ya. <gülüyor> yani. Ama sinemde belki biraz daha disipline seyrediyor olabilirim alabilir. Venedik'te Ölüm diye bir film vardır bilirsin. Hı hı. Ona çok şey kopmuştum küçükken izlediğimde. Böyle köşe başı filmler var kafamda. işte onları tekrar tekrar izliyorum. Back to the Future serisini çok severim. Hı hı. Böyle sürekli açıp açıp işte izliyorum. Beedlecuyuz zaten. Evet. Çok sevdim film. Geçen günü açıp izledim. Çok mutlu oldum. İkincisi çekiliyormuş. Evet duydum. Ondan gaza gelip seyrettim. Hmm. Bir yani i̇nşallah altında kalmazlar. Çünkü çok iyi filmdi. Evet ya. Vinon Arayda da çok hayran olduğum filmlerden biriydi. Nasıl üzüldüm o kızcağız. Kleptomani'den. Hmm. Damgalandı. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar da efendi bir kızla aile kızı gibi. Neyse adam öldürmemiş ya başlar. Hırsızlık Türkiye'de şey artık. O da rock'n'rolo bir yerde arıyor yani. Tabii Sanki bu arada heyecanı arıyor şey bir şey gibi değil mi? O Trax'teki kadın gibi o batılı konformizmin içinde rock'n'rolo mu nerede bulurum? Deve alıp gezeyim ben falan gibi. O da hırsızlığa vurmuşken ne yazık. Sen de bir batı düşmanlığı var gibi geliyor bu. Alakası yok. Niye sürekli batılı batılı yani bu herkesin başına gelebilir? Hayır ama şöyle bir şey var ya. ...hani e, o kadar iyi standartlarda yaşıyorlar ki... E, ...hatta kızın o filmde başta söylediği şey... ...hiç batı ile ilgili bir sorunum yok ya... Yani. ...doğuyla ilgili de yok <gülüyor> ve kuzey ve güneyle de... ...kız ama filmin başında şey diyor... ...işte etrafımdaki konformizmden ve herkesin o rahatlığından sıkılmıştım... ...ve kendime bir macera arıyordum... ...ben kızın batılı kafasını biraz şey oldum oldu? dünkü filmde... Ya tabii muhakkak bir batılı kafası hikayesi var. Ya bir defa adamlarda o hani explore, haşif, keşif filan Afrika bilmem ne zaten geleneklerinde var. Zaten Avustralya'ya bir yerden göç edip gitmişler filan. Öyle bir hikaye var hakikaten. Hı hı. Bir de e, yani evet gezmeyi gezme konularının şeyinde daha çok var. Türk'ün kafasında olduğundan daha farklı. Ama hani kızın yaşadıkları aslında e, bence o işte çocukluk travmaları ile filan çok ilgili bir hikaye. Yani babası da bir de öyle bir yolculuk yapmış ya. Hmm. O ona ne ispat ediyor bilmiyorum. O da evet. babasının yaptığına benzer bir yolculuk yaparak ama onun için önemli bir şey. Belki babasına bir şey kanıtlıyor. Evet, olabilir. Bilmiyorum. Öyle sanki bir size çok var. içsel e, sebepleri varmış ama e, filmi çekenler buna vakıf <gülüyor> olamamış. Hala da yansıtamamış gibi. Aynen. Ya bir biz er böyle cümle... bir şey bulmaya evet. çalışıyoruz ha. gibi. Evet, hani, bir bir sanki şey, siz de gibi. Yani. Yok yani onu düşünmüşler bence muhakkak. Hı. Babasının bir, buna benzer bir yolculuk yaptığı kalar iyi mi? Bir yeri geçmiş. İşte öyle bu pusulayı şey. kaybetme ya. falan. Ha, var, ha, işte. Afrika'da bir şey yok. Ya, onun kızın için bir önemi olduğunu anlıyoruz ama ne önemi olduğunu anlamıyoruz. Niye onu... Hatta şeyi diyor. Ben onun işte kaşif olduğunu söylemedim diyor. Evet. Altın aramaya gitti falan gibi. Evet onu da ee, reddediyor falan. Bir şey söylüyor. Aslında bir yerde babasını da reddediyor gibiydi. Anımsıyor musunuz? Yok araya? bu şey sanki şey gibi hani babasını yaptığını biraz daha kolay bir şey gibi anlatıp kendini nasıl Hı. o kaşifliğini. Doğru altın arıyordu ve bir şey yapıyordu. Diye. Ne hatırlamıyorum tam evet. şey. Paraları bitmiş altın aramaya gitmiş adam. E bu kızın <gülüyor> da parası bitiyor <gülüyor> Dergisinin adı bana hep komik gelmiştir yani Türkçeyi çevirsek Nasıl? Milli Coğrafya wow. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Girmek <gülüyor> istemedim ders, ders gibi <gülüyor> Evet yani <gülüyor> Ya da ulusal coğrafya. Yani nereden baksan Türkiye'de böyle bir tüyleri diken diken ha, edecek ya. bir adı var. Yani geografik çok sevimli bir dergi. Ama hangi nation'dan bahsediyor hangi ne? acaba? Hangi ne? Tabii yani. Dünya nation'u galiba. Dünya nation'u olduğu için zaten o national dediğin de aslında global bir şeyden söz ediyor bence. Evet. Yani Amerika diyerek. Biz demek her yerde demek, yer gibi, demek, demek bir şey. gibi bir şey. Biraz da adamına göre gibi. Hani hangi nasyona göre ise oraya göre geografik falan gibi. Yok bayağı keşke öyle olsa şey. Biz Amerikalılar ve dünya falan gibi biz. Doğrudur. Bu batı düşmanlığı nereden biliyoruz? Çocuklarınızda bir travmanız var mı? Ee, babam beni alıp batıya gitti. <gülüyor> batıda unuttu geldim. Vahşi batı fikrini yanlış anlamış Vahşi olabilir misin? Vahşi batıda bıraktı beni. Ya, bilakis kendi aralarında kurdukları sistemler son derece kıyak güzel... Sadece sıkıntı şeyde başlıyor. O sisteme diğer kültürler dahil olmaya çalıştığındaki evet, evet. kölelikle başlıyor. Kendileri için iyi bir... Yani, kendileri kendilerine mi isteme? Bile... <gülüyor> <gülüyor> kendilerine öyle isteme. <istiyorum. gülüyor> Aslında orada da yani sistemin e, bir kendileri var bir de diğer kendileri var. Onların da hmm. öteki kendileri. Yani evet. bu hafta biz ona giren filmlerden mesela Darden Kardeşler'in <gülüyor> falan filmleri. O öteki, öteki batılılar diyebileceğimiz tabii yoksulları da onların da yani çok sürülenleri, ikinci sınıf insanları, <gülüyor> ezilenleri. Dünyada en çok sokakta yaşayan insan San Fransızkalıymış biz. Ama Hı. hava sıcak olduğu için. Bile. Ve bir zengin bir kent. <gülüyor> Ve bakıyorlar <gülüyor> onlara çok falan. Çok falan. Düşüne mutlular. Düşünebiliriz bak <gülüyor> Yani şey gibi. E şimdi dedin mesela onların da fakiri var. Evet onların da fakiri var ama o fakirin. Ayak işlerini yapan Asyalılar var filan. Bir Hint fakiri değil diyorsun. Bir Hint fakiri tabi değil. Yani ben şeye karşıyım. Bu hayattan diyeyim. <gülüyor> ne? Adaletsizliğe karşıyım ben. Yani karşı olduğumuz şey tabi şu. Ee, keşke dünyada seçilmiş bir takım kültürler... ...diğer kültürlere ee, baskı uygulayıp yok etmese. Karşı olduğumuz şey bu öyle bak, seçilmemişler <gülüyor> yapınca daha da kötü oluyor Tabii, biz kim seçtik onları onu da bilmiyorum ya. kendilerini seçmişler <gülüyor> daha açık konuşabiliriz derdiniz <gülüyor> seni seçtim Pikachu tamam evet. bir şarkı daha çalalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tatlıya, bağlı, tatlıya bağlı tamam hadi anlaşalım bir parça daha çalalım <gülüyor> bu parçayı e, Ali Güçlü Şimşek'le birlikte bestesini e, Bart'ı Küçük Çağlayan Ali Güçlü Şimşek ve ben sözlerini yazdık jehanam mejanisi A an B B B Teşekkürler. Sana antropolog şarkıcı demek gerekiyor? Yok gerekmiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hayatta hiçbir şeyi e, kendime sıfat olarak kabul edemiyorum niyeyse. Hı. Çünkü e, yani antropolog demek için gerçekten çok iyi biliyormuş olmak lazımmış gibi geliyor. Evet Hı. antropoloji bitirdim. Ama e, yine de kendimi öyle şey yapmak istemiyorum, daraltmak. Müzisyen de değilim, ressam da değilim diye özetleyeyim. Çünkü gerçekten şey, onu söylediğiniz anda şey olmaya başlıyor. Kategorize evet. etmemeni diyorsun. Gibi. Gibi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Peki. Aynen. Peki. Benim şey konumiye gidiyor da, Beşiktaş Belediye Başkanı hep avukatları vurguluyor. Av. Av bilmem ne yazıyor. Evet. Bir de inş mühendisliği i̇nş var. İnş de mühendisliği. Ben, <gülüyor> de. Evet, ben de e, ek eleştirmen ekonomi okudum. Sen an antur şarkı antr falan yazdın. Antur res şarkı. O zaman herkes çok sevdiği bir filmi söylesin. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam. Müge Hanım'dan başlayalım. Ve bu programdaki ilk ve son cümlesi de bu olsun. <gülüyor> Şey, mikrofona doğru zorlanırsan <gülüyor> mikrofona doğru zorlanayım ama bu benim için cevap vermesi çok zor bir soru sevdiğim bir adet diyeyim, bir adet ama en sevdiğim olmuş. Tamam. Değil mi? üç mü olsun üç tane ben, söyle üçlü, kapan üçlü rahat diyor. olsun ay çok heyecanlandım <gülüyor> <gülüyor> hayır ben birçok filmi çok beğendiğim için <gülüyor> süt kardeşim peki birçok e, sinema eleştirmenin hiç beğenmediği e, only got forgives'i ben beğeniyorum mesela Onun dışında Woody Allen filmlerinin bir çoğunu beğenirim. Woody Allen filmlerinin bir beğeniyorum. Güzel. <gülüyor> ee, Türkiye'den de bir şey söylemek gerekirse... Ee, oradan kaç kat yapma? Kopya <gülüyor> mı veriyorsun anne? Oradan sople <gülüyor> veriyor da. Ee, Türkiye'den de çok klasik olacak bu da. Ama Nuri Bilge Ceylan diyebiliriz yani. Teşekkür ediyoruz. Evet. Siz? Ha ben bu soru hiç bana gelmeyecektim. Bu düşüncelerim. Yani The Fall var. Görsel olarak. Ee, hatta hissel olarak da oldukça başarılı buldum. onun üstünden bence 10. Aynen The Fall çok iyi bir film. Ee, işte efendim bir Holy Mountain olsun. Yani film demek... Ee, şey olur. Belki psych, e, psikodilik diyebiliriz biraz kendisine de. E, gibi şimdi aklıma ilk gelenlerden. Inception son dönemin. E, biraz popüler ama e, yani pop bir çizgide de olsa e, kurgusal olarak e, iyi olduğunu düşünüyorum bir film. E, ben üç tane saydım daha ne olsun. Evet. Sizin, ben, ben mi söyleyeceğim? Benim sesim kulağıma gelmemeye başladı bu arada. Ben ne söyleyeyim? ''The Hustler'' diye bir filmi çok severim hmm. Robert Johnson'ın. Bu yıldan ''Köksüz'''ü çok sevdim ben. ''Köksüz'' Türk filmi. Deniz Aktaş. Ee, hmm, izlemedin. İzlemedin. İzlemedin. Muhakkak valla seyredin. Yine bu yıldan, bu yıldan bir film söyleyeyim. Ee, sen şarkılarını söyle. Yani ''Inside Llewyn Davies'''i beğendim. İşte öyle. Ben de Türkiye'den şimdi ilk aklıma gelen son dönemden çoğunluk hmm. çok sevdiğim bir film. Ee, işte az, zaten ben saydım ya. Yani, Venedik'te ölüm çok etkilemişti beni. Ee, gemide dedin galiba. Gemide, yani evet, gemide iyi film ama kadın olarak oradaki kadın yokluğundan şikayetçiyim. Tecavüz edilen bir kadın var da. İşte aşkına. yok gibi bir şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kadın karakter evet. yok şeyde kadın genelde. Ee, aynen şeydeki yeni sinemacılar çok seviyorum bu arada şey yaptıkları işleri ama daha önce onları da söylemiştim. Böyle bir hani güçlü bir kadın karakter de oluversin bir zaman yani güçlü olmasına da gerek yok. Hani sözü dinlenilen biri bile olabilir falan Hı -hı. yani Hı -hı. ne dediğine bir kulak kabartsalar kafi hatta. Eee şimdilik bunlar geldi. Ama Back to the Future seviyorum işte onu söyleyeyim. Bütün seriye bayılıyorum. Peki bu konuyu da böyle kapatmış olduk. Zaten aslında programımız da bitti gibi bir şey. Evet bu yılbaşı özel programı için geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Çok, çok eğlendik. Ben de ben de Yani pe, Ali Aha. pek eğlenmemiş gibi Ya, ya yok ben çok <gülüyor> eğlendim Çok şey pek. yapmayayım e... yok, Bayağı eğlenmiş Aynen. ben şu an gözünden anladım Aynen <gülüyor> Yılbaşında ne yapıyorsun? Yılbaşında Hadi. evde parti veriyoruz gelmek ister misin? A, evet tamam. Beni yine çağırmadılar Peki. A, Lütfen <gülüyor> yok, e, Size bir film söyleyeceğiz O, o filmin e, geri dönüşüne göre e, Bir şeye tabi tutacağız Ne Aynen. o ya? Programa <gülüyor> davet edeceğiz <Ha. gülüyor> Kontra senaryo yapıyoruz. <gülüyor> Yeni yılda görüşmek üzere. İyi günler. hoşça kalın Mutlu yıllar. İyi günler. Erguvani İstinbot Sinemasal Sohbetler And I walked away from everything that's gray Oh why If you were a woman, you could walk away from Açık Radyo program olun